Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Zümriye Sarıçayır ve Esma Özmen'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürtel. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün bir Gaziantep ezgisiyle başladık. Muhlis olduğunu bağlamasıyla bilinen, benim de çok sevdiğim Bahçelarda Mormeni Türküsü'nün çalgısal yorumunu da dinledik. Ben Ercüment Gürçay ve Teknik Masa'da yayını sizlere ulaştıran sevgili Andrei Gritsku, hepinize haftanın bu ilk gününde selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Antep, Aleben... Sanat, edebiyat, şehir ve sinema deyince nedense aklıma önce hep Onat Kutlar ve hemen sonra da Ülkü Tamer gelirdi. Onat Kutları 1995 yılında Ülkü Tamer'i de 1 Nisan 2018'de kaybetmiştik. Ülkü Tamer'in çocukluğu Antep'in çok hoş, işte çok güzel, çok renkli ve çok zengin kültür ortamında geçer. Bu onun kültürel kimliğini, kişiliğini ve yazarlığını da biçimlendirir. İçinden nehir geçen şehirler vardır. İşte bunların en ünlüsü Sen Nehri'nin ikiye ayırdığı Paris'tir. Sen Nehri gibi Aleben de Antep'i ikiye ayırır. Fırat'ın kollarından biri olan Aleben geçen zaman içerisinde önce kentin coğrafyasını sonra da kültürünü biçimlendirmiş. 1950 yılına kadar Alleben gürül gürül akan bir nehirmiş. İşte sonra küçük bir dere haline dönüşmüş. Henüz insan elinin doğaya müdahale etmediği zamanlarda doğal yolunda piknik yeri kavaklığın içinden akıp gider ve Antep halkını iki yakasında toplarmış Alleben Deresi. Her Antep'in yaşamında yeri olan bu dere Ülkü Tamer'in iki kitabına adını vermişti. Alleben Anıları ve Alleben Öyküleri. Anılarını onun üzerine örmesi, işte Alleben'in hem Antep için hem de Ülkü Tamer için çok önemli olduğunu tanıtlıyor bir anlamda da. Ülkü Tamer'i konuşmaya devam edeceğiz ama dilerseniz şimdi bir Alleben türküsü dinleyelim. Cevdet Duygu'dan dinliyoruz. Alleben'in Düzü'ne. Sadır Düzü'ne. Çadır kurduk halle, balındır yüzüne, Hasret kaldı ana, baba yüzüğüne, kardeş yüzüne, Gidin haber verin Urfal kızına Ödür bari sen kurtar bu dertten bizi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 ...özdür bari sen kurtar bu dertten bizi. Ülkü Tamer 20 Şubat 1937'de Gaziantep'te dünyaya gelir. İşte çocukluğu ve ilk öğrenim yılları Doğu Anadolu'nun bu kadim kentinde geçer. Sonra orta okul eğitimi için İstanbul'a gelir. O günleri şöyle anlatıyordu bir yazısında Ülkü Tamer... Antep'te ilkokulu bitirdikten sonra kendimi İstanbul'da Rumeli Hisarı sırtlarında buluvermiştim. Toprağından uzakta 12 yaşında yatılı bir öğrenci olmanın çaresizliğini, hüznünü, umutsuzluğunu çeşitli yollarla yok etmeye çalışıyordum. Bir gece yatakhane arkadaşları kısacık bir oyun hazırladık, sahneye çıkıp oynadık. Belki ikinci haftamızda okulda. Oyundan sonra bir ağabey yanıma geldi, sevecenlikle karışık övgü sözleri söyledi. Daha sonra da beni hep destekledi, korudu, yüreklendirdi. Arada ince ince takıldı, dalgasını geçti. Okul yaşamım boyunca, ortaokul sıralarında abeyim, lisede arkadaşım oldu. Cevat çapandı da bu, o yıllarda da ilgileniyordu edebiyatla. Varlık dergisinde şiirleri bile yayınlanıyordu. Ama bana sorsalar ileride herhalde tiyatro oyunculuğunu seçeceğini söylerdim. Okulun en gözde oyuncularından birisiydi. Sık sık sahneye çıkar, üstlendiği her rolün altından da başarıyla kalkardı diye anlatıyordu Cevat Çapan'ı Ülkü Tamer. Ona göre Cevat Çapan'ın şiiri şiirimizin altın çağı olarak gördüğü 1950'lerin bir uzantısıydı. Ülkü Tamer de şiirler yazdı. Mehmet Fuat'ın deyimiyle batı etkilerine açık bir şairdi. Cevat Çapan onun şiirini şöyle anlatıyordu. Ülkü Tamer'in 50 yılı aşan şiir birikimine baktığımız zaman onun şiire başladığından beri kendi özgün sesini bulmuş bir şair olduğunu görürüz. Ondaki imge zenginliğinin gizi bir ölçüde ilgi alının genişliği içinde sinemanın çok özel bir yeri olmasıyla da açıklanabilir diyordu. Şimdi size bir şiirini kendi sesinden dinletmek istiyorum. Gelin hep birlikte Ülkü Tamer'le Fevzi Paşa'ya doğru bir tren yolculuğuna çıkalım. Ülkü Tamer bu şiiri Muzaffer İlhan Erdos'ta ithafen yazmış. Fevzi Paşa. Ferihane Erdoğan. Fevzi Paşa da gördün mü? Ufka yağmur tohumu gibi saçılmış dağtlar. İslahiye'den kopup Yavur Dağını kara bulutlara basacaklardı. Güneş ikindiğinin ardına sinmişti. Kargalar vardı sessizliğin dilinde. Sessizlik vardı makasçının türküsünde. Gözlerine ayran tünelini dikmiş, bahçe istasyonunun kokusunu bekliyordu sanki. Kurumlar arasından güz kokusunu. Gördün mü o atları? Hangi posta treni yarışabilirdi onlarla? Adana'dan beri taşıdığın sevinci, uçarılığı, dokuz saat gecikmeyle getirdim Fevzi Paşa'ya. Umurunda bile değildi bu gecikme. Daha uzasa tadını daha çok çıkaracaktım belki. Zarflar arasında en son açılacak zarf gibi, kitaplar arasında en son okunacak kitap gibi, gelmesini istemediğin bir türkü sonu gibi. Tren durunca inip dolaştım biraz. Birer ekmek, güzel er gram tahin elbası alan askerlere baktın. Manevra yapan lokomotifi seyrettin. Keçileri, kömürleri, el oğluyu, narlıyı aradın aşağılarda. İşte o sırada gördün mü atları? Kanatlarıyla rüzgar toplayan kuşları. Sılalardan sıla çeken telgraf direklerini gördün mü? Elini cebine soktun. Sıcacık okşadın ikinci mevki biletini. Şaşılacak şey. Kondöktör bıyıksızdı. Çiviyle delmişti biletini. Gülüşüyle bir kelepçe daha azaltmıştı kelepçeler içinde. Koridordaki Saraç, testisini uzatmıştı su içesin diye. Nereden? Görüşmeden. Gördün mü o kuşları? Tebrik kartlarından göğe, gökten tebrik kartlarına sevgi taşıyorlardı. Ağızlarında incecik kurdelelerle. Görüşmeden... Yüreğe çelik veren bir görüşmeden, parmaklıklar arkasında sabah biriktiren umuttan. Güvenliydi dostun, dirençliydi. Soluğu istasyona kadar götürmüştü seni. Orada bir tornacıya emanet etmişti. Tornacı bir karoserciye bırakmıştı inerken. Karoserciden Saraç, Saraç'tan biletçi almıştı. Öyle güzel bir trendi ki, ayran tünelinde bile almamıştın. Bir bayram yeri olarak gelmiştin Fevzi Paşa'ya. Okşadın biletini bir daha. Hesapladın. Yılın bitmesine 2328 saat vardı. Antebe 4 saat. Özgürlüğe kaç saat vardı acaba? Atlar yağmur tohumu gibi saçılmıştı ufka. <Gülüyor> Ülkü Tamer'in sesinden bir şiirini dinledik, Fevzi Paşa. Adını 50'li ve 60'lı yılların başında ortaya çıkan... ...ikinci yeni akımı içinde duyuran Ülkü Tamer için... ...o akımın en önemli temsilcilerinden... ...Cemal Süreyya şunları söylüyordu. Nuh'un gemisi gibiydi Ülkü Tamer'in ilk şiirleri. Kalabalık, şenlikli, her türlü imgenin erkeğini ve dişisini barındıran... ...terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, kirpilerle... Sansarlarla ve her şeyle dolu. Hayatın, ölümün ve her şeyin amatörüydü Ülkü Tamer bu şiirlerde. Baştan itibaren ikinci yeninin önemli gelişme halkalarından biri de oldu. En soyut atılımını bile çok yalın bir dille yapan bir şairdi o. Kısa şiirlerinin çoğu karnaval bileti gibidir. Sevinçle doludur. Uzunları ise hemen hemen her zaman trajik öğelerle çalışır. Şimdi bir türkü daha dinleyip sonra muhabbete devam edelim dilerseniz. Biraz sonra dinleyeceğimiz bu Gaziantep türküsü. Geçen yıl Isparta'da Yalvaç'a bağlı Kozluçay yaylasında canlı olarak kaydedilmiş. Keçi koyun yetiştiren bilici ailesinden. ...keçi çobanı, sultan bacı namlı yerel kadın halk ozanı... ...hem bağlamayı ustaca çalıyor ve hem de türküyü ustaca söylüyor. Ben çok beğendim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Bu ses kaydının videosunu YouTube Babil'den sonra kanalında izleyebilirsiniz. Gönül gurbetele var mı? Sultan bacı çalıyor ve söylüyor... Ya sevilir ya sevilmez gel gele her güzene gönül verme her güzele gönül verme ya sevilir ya sevilmez gel gülüm gel gel tellim gel gel nazlım gel Gele ey, gele ey, gele gele. Has bahçenin naracı Has bahçenin naracı Kimi tatlı, kimi acı Zalım derdimin ilacı Ya bulunur, ya bulunmaz gele gele. Zalım derdimin ilacı zalım derdimin acısı ya bulunur ya bulunmaz gel gönlüm gel gel tellim gel gel nazlım gel geley geley geley gel Cevat Çapa'nın cümleleriyle Ülkü Tamer'i anlatmaya devam etmek istiyorum. İlk şiirlerinden sonra da sevinçle hüznü yan yana getiren ama alaycı gülümsemesini dudaklarından eksiltmemeyi bilen bir yolculuğu sürdürdü Ülkü Tamer. Çünkü onun geniş ilgi alın merkezi her zaman insandı. Antep'teki çocukluk arkadaşları, oturduğu mahallenin sakinleri tiyatroculuk yıllarından unutamadığı dostları, sinema teknisyenleri at yarışı meraklıları yeşil çam kahvelerinin müdavimleri ve dünya edebiyatının devleri o şiirinde bu toplumsal coğrafyadan besleniyordu İspanya'ya Lorca'yla, Alberti'yle Güney Amerika'ya Vallejo'yla, Neruda'yla Andrade'yle Kuzey Amerika'ya Pound'la Jack London'la, Hemingway'le, Rusya'ya, Chekhov'la, Yevtushenko'yla geçmişe mitolojik kahramanları Homeros, Shakespeare ve daha nice klasik yazarla uzanıyor. Orada özdeşleştiği yaşantıları şiirlerinde bizimle paylaşıyordu. Böylece bu toplumsal coğrafya aynı zamanda tarihsel bir boyutta kazanmış oluyordu, diyordu yazısında Cevat Çapan. Şimdi bir Türkiye arası daha vermek istiyorum. Asım Kuzuluk'tan bir barak havası dinleyeceğiz. Amik Karacaoğlan'ı. Kanır hatıra da yine kendini bilmez Uyuyuyuy uyu. Ya bre felek Ah hasilzadelerden Hiç kemlik gelmezdi Efendim Efendim Ama Aman yine sen eğiligeyle debrek ozayın olmaz ozayın olmaz olmaz Darılıp da başa kalkıcın olman uy Uy felek sunam efendi Al başım ki beledeyim benim efendimum. El ariftir de yoklar senin fendini uyuy, uyuy. Ya bir afenek ah, Dağıdırlar da yine tuzağı bendi de Efendim, efendim. Aman Aman alçaklardan otur da yine gözet kendini Gözet kendini, kendini Katı yücelerden, den uçucun olman Uy, uy felek Sunu merin de efendim oy oy oy oy ah belalı başım kime ne diyeyim benim efendim u Asım Kuzuluk'tan bir barak havası dinledik. Ülkü Tamer'in beslendiği kaynaklardan birinin de halk edebiyatı ve folklor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte kendisiyle yapılan söyleşilerde o da Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın, Seyrani'nin adlarını sevgiyle anıyor. E bu kaynaktan nasıl yararlanılacağını birçok şiirinde özellikle de Antep Neresi şiirlerinde başarıyla gösteriyor. Onun birçok şiirinin kolayca bestelenmesinin ve sevilen şarkılar olarak benimsenmesinin de işte bu şiirlerde halk şiirinin izgisel özellikler taşımasındandır. Buna bir örnek dinletmek istiyorum. Zülfü Livaneli söylüyor. Bir eşkıya türküsü. Kırda vurulanların türküsü. That mm -hmm. is <laughs> Biz Allah'a kullar idik Toprak bizim eller idik Ya dost ya dost Ne biliriz eller idik O toprak da sona döndü Ne biliriz eller idik, o toprak daha sona adın düke. Felek kırdı cümlemizi, felek kırdı cümlemizi, kilitledi sıvamızı. Ya dost, ya dost Kurar iken kalemizi yıkılası ana döndük ey. Kurar iken kalemizi yıkılası ana Umut ile yuduk ya dost ya dost. Ölür iken idik şimdi 15 bin edöndük. Ölürken on, bine döndük, Ölür on idik şimdi 15 bin Tamer için bir Gaziantep türküsü daha dinletmek istiyorum. Mustafa Çin Kılıç türküyü söyleyecek. Oduncular. <gülüyor> belanı, Kütamer Robert Kolej'den 1958 yılında mezun olur. İşte lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başlar. İşte öğrenimine bir süre gazete, gazetecilik enstitüsünde devam eder. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yapar. İşte milliyet yayınlarında danışman, editör olarak çalışır. Yayıncılık ve çevirmenlik yapar. Milliyet Karacan yayınlarını yönetir. Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini çıkarır. Ülkütamer'in şiirleri 1954'ten itibaren Kaynak, Pazar Postası, 7 Tepe, Yeni Dergi, Papyrus, Sanat Olayı gibi dergilerde yayınlandı. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altında 1959'da çıktı. 1950'li yıllarda ortaya çıkan ikinci yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İkinci yeniye yani bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde kendine özgü imge dünyası ve sade söyleyişiyle dikkati çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş işte derin acıların ve insani trajedilerin dile geldiği şiirlerinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlılıklar da öne çıktı. Yayınladığı 7 şiir kitabını 1986 yılında Yanardağ'ın üstündeki kuş kitapta bir araya getirdi. Şimdi sırada bir Antep türküsü daha var. Bir ağıt Şerif Akbağ'dan dinleyeceğiz. Bebek aldı. balını yuva da yine düştü damdan güçlük oğlum sana burada rahatlı canım kime benledim ben ne dem güçlük oğlum Sen de belemedim gene ne çalı bu damalım sana kurban babacığım bab benim ağulum Gel yürü da boynundan attım sana kurban da canım bebek neli neli. Neli neli. sana canım benim Sırada Cengiz özkandan dinleyeceğimiz bir Gaziantep türküsü var Bahçalarda mormeni. Bahçelerde mor beni veremetin sen beni Bahçelerde mor beni veremetin sen beni Nasıl vere Ben sana yandım gelim yalı al gelim Gaziantep yolunda öldürdün beni gelim ben sana yandım gelim yalı al gelim Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelir Bahcalarda meleme, yar görsün düğmeleme Bahcalarda meleme, yar görsün düğmeleme Ölürsem kanım sensin, gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme ben salayandım gel yamal al gelim Gaziantep yolumda öldürdün beni gelim Ben salayandım gel yaman al gelim Gaziantep yolumda Öldürdün beni geldik Olur, gül açılır yaz olur Bahçelarda saz olur Gül açılır yaz olur Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur Gülün ömrü az olur ben salayamdım gel yalı al gel Gaziantep yolunda öldürdün ben gel Ben salayamdım gel yalı al gel Gaziantep yolunda öldürdün Ülkü Tamer 1991 yılında dört öyküsünü içeren Aleben Öyküleri adlı öykü kitabını 1977 yılında ise Aleben Anıları adlı öykü kitabını yayımladı. Bunu 1998'de yayınlanan ''Yaşamak, Hatırlamaktır'' adlı ana kitabı izledi. Oyunculuk dönemi anlarını içeren ''Bir Gün Ben Tiyatro'dayken'' de 2013'te yayınlandı. Ülkü Temer, William Shakespeare, Anton Chekhov, Bertolt Brecht, Arthur Miller, Eugen Ionescu, John Steinbeck, Thomas Eliot, Henrik Ibsen gibi yazarlardan 30'un üzerinde oyun çevirdi. Bu oyunların pek çoğu özel tiyatrolarca sahnelendi. Birçok şiir antolojisi de hazırladı. Edith Hamilton'dan mitoloji çevirisiyle Türk Dil Kurumu 1965 Çeviri Ödülünü kazandı. İçime çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür adlı kitabıyla 1967'yi şiir Ödülüne 1979'da Çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Edy ödülüne, Aleben Öyküleri adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi ödülüne, 2014 yılında Bir Adın Yolculuk adlı kitabı ile Behçedet Anday Şiir ödülüne değer bulundu. Babiden sorun sonuna geliyoruz bugün de. Bugün 1 Nisan 2018'de hayata veda eden çok sevdiğim Ülkü Tamer'i zamanım yettiğince dilim döndüğümce anlatmaya çalıştım. Onun için türküler dinlettim. İkinci yeğeninin ikinci kuşağından Cemal Süreyya ile beraber işte taşra yaratıcılığına en yakın isimlerdendi Ülkü Tamer. İşte sadece şiirle sınırlı kalmayan bir kültür insanıydı aynı zamanda. İşte az önce söz ettiğim gibi çeviriler yaptı, çocuk edebiyatına büyük emek verdi, gazetecilik ve yayıncılıkla uğraştı, e, tiyatroda oynadı, sinemayla ilgisini daima diri tuttu. E, tiyatro, at yarışı ve futbol tutkunuydu aynı zamanda. E, devre daim olsun, e, işte eserlere insanlık var oldukça var olsun, e, bizden sonraki kuşaklara da e, yaşama sevgisi versin. Babil'den sonranın tüm kayıtlarına programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. Programı Facebook ve Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Gritsky'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ülkü Tamer'in ölümünü takip eden günlerde 22 Eylül 2018'de Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Ruhi Su için düzenlediğimiz anma konserinden bir kayıtla programı kapatmak istiyorum. O gün sevgili Muammer Ketencoğlu da program konukları arasındaydı. Muammer programı sözlerini Ülkü Tamer'in yazdığı bir livaneli türküsüyle katılmıştı. Ruhi Dostlar Korusunu Emin İgüs yönetiyordu o gün Bağlamada da sevgili Boran Mert yer almıştı Programı bu türküyle kapatmak istiyorum Muhammer Ketencoğlu ve Ruhi Dostlar Korusu birlikte yorumluyorlar Memikoğla Haftaya Pazartesi 13'te Yeniden buluşabilmek dileğiyle Hepinize gönlünüzce Yaşayacağınız Güzel bir hafta diliyorum Esen kalın. <Gülüyor>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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Zümriye Sarıçayır ve Esma Özmen'e teşekkür ederiz.